Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde yapmakta olduğumuz sunumların bugün 13.'sini yapacağız. Geçen hafta evlatlarınızı öldürmeyin ayeti üzerinde durmuştuk. Bugün de aynı ayet üzerinde devam edeceğiz inşallah. Çünkü evlatlarınızı öldürmeyin ayeti geniş ufukluğu çeşitli alanlara çeşitli değerlerle ulaşacak bir ayet anlam itibariyle çocuklarınızı öldürmeyin ayeti dolusunda konuyu sosyolojik, ideolojik, siyasal açıdan alabildiğine genişletebiliriz. Tarihi verileri dikkate alarak birçok konuda çocuklarınızı öldürmeyin ayeti kapsamında tarihi notları elden geçirebiliriz. Konuyu genişletmenin boyutlarını anlamak için bazı örneklere ihtiyacımız var. O örnekler üzerinde durduğumuz zaman Çocuklarınızı öldürmeyin ayetinin kapsamı alabildiğine genişleyecek ve bunu örneklerle göreceğiz. O nedenle tarihi kaynaklardan birkaç örnek vermenin çok iyi olacağı kanaatindeyim. Bundan önceki bölümlerde İslam'ın hiçbir zaman savaşı öne çıkarmadığı, İslam'ın yayılmasında, tebliğ hareketlerinde bile savaşı en sona bıraktığından söz etmiştik. Zaten Müslümanlar devlet olmadan önce savaş hukukundan sorumlu tutulmamışlardır. Ancak Müslümanların devletinin varlığı ile savaş konusu gündeme gelmiştir. Savaş hukuku Müslümanların devletinin uygulama yetkisinde olan bir hukuk olarak emredilmiştir. Müslümanların devleti savaş hukukunu uygulamadan önce İslam'a daveti birinci planda tutmuş savaş daima en sona bırakılmıştır. Önce İslam'a davet, sonra barış daveti ve sonra savaş konusu gündeme gelmiştir. İslam'ın temel prensiplerinde savaş, din düşmanlarına karşı çıkarılmaktan ziyade, zulme, savaş çıkaranları durdurmaya, insan hak ve özgürlüklerine engel olanlara karşı yapılır. Eğer İslam'da, İslam hukukunda bir savaş diye bir kavram çıkıyorsa ortaya, hukuku incelediğimiz zaman, temelde, savaş din düşmanlarına karşı yapılmaz. Savaş, zulüm yapanlara karşı, insanların haklarını ellerinden alanlara karşı, savaş çıkaranlara karşı, insan hak ve özgürlüklerine engel olanlara karşı yapılır. Din düşmanları veya İslam dinine inanmayanlar, savaş çıkarmadıkları, insanlara zulmetmedikleri, İslam'ın tebliğine engel olmadıkları müddetçe, Asla Müslümanlar onlara savaş açmazlar, açamazlar. Prensiplere aykırı savaş çıkaranlar, Müslümanlar dahi olsa Allah onları zalim, tağut kapsamında değerlendiriyor. İslam'ın savaş prensiplerinde savaşmayanla savaşılmaz prensibi daima öne çıkarılmıştır. Bir toplum asker çıkarıp cepheye savaşmaya gelmişse savaşın muhatabı savaşa gelenlerdir. Savaşan toplumun arkasındaki savaşmayan çocuklar, kadınlar, hastalar, yaşlılar yani halk üzerine savaş açılmaz. Günümüzün savaş stratejisi olan uçaklarla, toplarla, uzun menzilli füzelerle yerleşim alanlarının bombalanması İslam'ın savaş hukukunda kabul edilmez. Düşmanlar yapıyor, biz de yaparız. Onlara dersini veririz mantığı, Allah'ın savaşla ilgili koyduğu kurallara aykırıdır. Müslüman olmayanlar, hiçbir konuda Müslümanların hocası olamaz. Müslümanların eğitisi Allah'tır, öğreticisi Allah'tır. Savaşmak için cepheye gelen askerlerin arkasında olan toplum, cephedeki savaşanları desteklesi bile, Müslümanlar, onlar askerlerini destekliyorlar, savaşı destekliyorlar deyip halkın üstüne, Ateş açamaz. Bu açılardan değerlendirildiğinde, İslam'ın savaş mantığı saldırıdan ziyade müdafaa savaşı esprisini taşır. İslam'ın savaş kuralları dikkate alındığında, çocuklar hiçbir şekilde savaşa dahil edilmemiştir. Ne düşmanların yerleşim alanları bombalanarak, ne de savaşa çocuklar alınarak çocukların öldürülmesi gerçekleştirilemez. Allah'ın çocuklarınızı öldürmeyin ayeti doğrultusunda, gerçekleşen savaş kuralları nesillerin korunmasında temel kural olarak öne çıkarken çocuk yaştaki insanların Müslüman veya Müslüman olmayan toplumların çocuklarının henüz temiz yani rüş sahibi olmadıkları yani dini seçecek yaşta olmadığından dolayı taraf olarak görülemez. Mesela putperest çocukları, Hristiyan çocukları, Yahudi çocukları veya Bugün işte değişik dinlere ait çocuklar, Müslümanların savaşında bir taraf olarak alınamaz. Çünkü o çocuklar henüz bir sahibi olmamış ve iradi kararlarıyla henüz bir din seçmemiş atalarının yolundan gitmektedirler. Ne yazık ki Müslümanların tarihi, İslam'ın savaş hukuku uygulamalarında kural dışına çıkılarak, İslam'ın kurallarına aykırı davranışlarla doludur. Sergilenen aykırı kurallarla çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar öldürülmüştür. Osmanlı hanedanlarının iktidar kavgası ve çıkar mantığı ile şehzadelerinin boyunlarının vurulmasının, bebeklerin beşikte öldürülmesinin İslam'la yakından uzaktan ilgisi yoktur. Bu tür eylemleri gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine izin veren herkes, yarın insanı haksız öldürmek suçuyla Allah katında yargılanacaklardır. Bunlar bugün Müslüman toplumların kutsallaştırdığı, kahramanlaştırdığı kişiler olsa bile Allah'ın hesabından kurtuluşları olmayacaktır. Tarihte Moğol hükümdarı Cengiz ve Timur hanlarının ülkeleri istilaları meşhurdur. Önlerine çıkanları öldürmüşler, şehirleri, köyleri yakıp yıkmışlardır. Özellikle Müslümanların o dönemdeki başkenti olan Bağdat'a saldırıları tarihin en büyük kanlı istilası olmuştur. 1200-1300 yılları arasında Moğollar çekirge sürüsü gibi girdikleri her ülkeyi talan etmişler, çocuk, kadın hepsini kılıçtan geçirmişlerdir. Hun İmparatoru Atilla 445 yılında iktidarı eline aldığından itibaren ki 453 yılına yani 8 yıllık bir iktidarı süresince dünyayı kana bulayan bir komutan olarak karşımıza çıkar. Topladığı binlerce askeriyle, Önüne çıkan herkesi yenerek Roma'ya kadar gelmiştir. Roma İmparatorluğunu araya giren Papa kurtarmıştır. Tarihi bilgilere göre Roma İmparatorluğunun topraklarını saldırılarıyla mahvetmiştir. Roma'yı tam yıkmak üzereyken Papa'nın karşısına çıkmasıyla Hristiyan olmuş, Papa'nın talimatıyla kuzeydeki putperestlerle savaşa gitmiştir. Bugünkü Macaristan Hangari diye okuduğumuz, duyduğumuz Macaristan toprakları Hun İmparatoru Atilla ve ordusunun memleketi olmuştur ve çok kısa süre sonra da ölmüştür 453 yılında. 445'te iktidarı ele alıyor, 453'te ölüyor, 8 yıl. 8 yılda öldürdüğü insan sayısı korkunç bir rakamdır. Milattan önce 480 yılında bugünkü Yunanistan'da bulunan Isparta'dan çıkan 500 kişilik ordu önüne çıkanı öldürerek İran'a kadar gelmiş Geçtiği Anadolu üzerinde işlemediği cinayet kalmamıştır. İran ordusuyla karşılaşıncaya kadar 200 kişi kaybetmiş, İran ordusunu 300 Ispartalı bozguna uğratmıştır. Koskoca İran ordusunu 300 Ispartalı bozguna uğratıyor. İran kentlerine saldırıyor, önlerine çıkan kadın, çocuk, yaşlı demeden hepsini öldürüyorlar. Makadonyalı İskender... Yapmış olduğu Doğu Seferinde, Makadonya'dan çıkarak Hindistan'a kadar ordusuyla gitmiş, önüne çıkan bütün devletleri yıkmış, insanlarını katletmiş, orduları girdiği yerlerde kadın, çocuk demeden hepsini kılıçtan geçirmişlerdir. Ancak savaşmadan teslim olan halklar kurtulabilmişlerdir. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi veya 1. Murat tarafından kurulduğu söylenen Yeniçeriler, askeri sistem olarak fethedilen topraklardaki gayrimüslim halkların çocukları, asker alınıyordu Yeniçeri ocaklarına. Onlar kurulan Yeniçeri ocaklarında Hristiyanlarla savaşta kullanılmak üzere asker yetiştiriyorlardı. Onların din eğitimi için Bektaşi şeyhleri görevlendirilmişti. Osmanlı halkı genelde Sünni kültürünü esas alırken Hristiyan çocukları Yeniçeri ocaklarında Bektaşi olarak yetiştiriliyorlardı. Yeniçerilerin evlenmeleri yasaklanıyor, namaz kılmaları aranmıyor. İçki içmelerine ses çıkarılmıyor, aksine serbest bırakılıyor, buluğa girip erkek olduklarında bekar oldukları için, evli olmadıkları için, cinsel ihtiyaçlarını etrafın yerleşim alanlarında oluşturulan Hristiyan kadınların çalıştırıldığı genel kadınlarla gideriyorlardı. Ancak Yeniçeri ocaklarında rütbelerle yükselip üst düzey konutasına gelenlerin evlenmesine izin veriliyordu. Hatta birçok Yeniçeri ayağısı devlette üst kademelere kadar gelmişti. Yeniçeri Ocakları, Osmanlı'nın Hristiyan çocuklarını yine Hristiyanlara karşı savaşlarda öldürmek için düzenlediği bir sistemdi. Ocak dışına çıktıklarında içki, kadın ve diğer alışverişler için onlara ulufe verilirdi. Yeniçeri Ocakları'nın yapılanma amaçları, çizgisi, İslam'ın tebliği ve hükümran kılınmasından çok, çocuklarınızı öldürmeyin ayetiyle muhatap alınacak cinayetler kapsamına giriyordu. O dönemlerde oluşturulan bektaşilik, din anlayışı, sünni anlayışın aksine, içkiyi serbest kılarak, yeniçerilerin diledikleri kadar sarhoş olabilmelerini, evlendirilmemeleriyle doğan ihtiyaçlarını, o günün genel evleriyle gidermelerine izin verecek şekilde sistemleştirilmişti. Girdikleri ülkelerin kadınları, çocukları üzerinde, Dilediklerini yapabilecek anlayışa sahiptiler. Osmanlı'nın Yeniçeri Ocakları dışında oluşturduğu askeri birlikleri ise aynı mentaliteye sahip değildi. Mesela sipahirler, düzenli ordular. Osmanlı'nın Yeniçeri Ocakları'nın yapısını daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebiliriz. Mesela Yeniçeri Ocakları'nın benzerini bugün Batılılar kursalar, Müslümanların çocuklarını devşirseler, Müslüman toplumlardan, Müslümanlarla savaştırılmak üzere askeri birliklerde asker yetiştirilirken, yarım Hristiyan yetiştirilseler, onların Hristiyan toplumlarla ilişkileri olmasa, bu ilişkiler yasaklansa, Hristiyan kadınlarla evlenmeleri yasaklansa, ancak Müslümanların kurduğu ve Müslüman kadınların kızların çalıştırıldığı genel evlerinde cinsel ihtiyaçlarını karşılasalar, yani böyle bir yapı oluştursa, bugün Batı bütün Müslüman ülkelerdeki çocukları toplasa, böyle bir sistem kursa ve onları yarım Hristiyan yapsa, kiliselerine sokmasa, toplum içine sokmasa ve ihtiyaçlarını yine Müslümanların, Müslüman toplumların arasında kurdukları genel evlerinde ve Müslüman kadınların çalıştığı, kızların çalıştığı genel evlerinde ihtiyaçlarını giderseler, böyle bir sistem kursalar. Bu aynı Osmanlı'nın kurduğu yeniçeri sistemi olurdu. Bugün Batı dünyası böyle bir eylem gerçekleştirseydi, biz Müslümanlar olarak ne derdik diye düşünmemiz gerekir. Aferin, çok iyi yapmışlar mı derdik yoksa bu tür bir eylem insanlığa karşı yapılmış en büyük zulüm mü derdik? Bir kez daha tekrar ediyorum, iyi düşünelim. Müslüman çocuklar alınıyor. Askeri birliklerde Müslümanları öldürmek üzere beyinleri yıkanıyor. Yarım Hristiyan yapılıyor, kiliselere girmeleri yasaklanıyor, Hristiyan toplum içine girmeleri yasaklanıyor, Hristiyan kadınlarla evlenmeleri yasaklanıyor, cinsel ihtiyaçlarını Müslüman toplumlardaki fahişeler yoluyla giderilmesine izin veriliyor. Bugün Müslümanlar böyle bir şeye razı olabilirler mi? Diyelim ki Hristiyanlar bugün üstünler, bu şekilde uygulamalar yapıyorlar. Osmanlı'nın kurduğu Yeniçeri Ocakları gibi... Askeri sistem kurup, Müslümanları kendi çocuklarıyla öldürüyorlar. Müslümanlar, Batılıların böyle şeyleri yapma hakları var, yapabilirler mi diyecekler? Yoksa bu tür şeyler dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zul müdür mü diyecekler? Adil olmaya esas alan Müslümanların bu sorulara doğru cevap vermeleri gerekir. Zira Osmanlı'nın yeniçeri ocağı, bunun tam tersi Osmanlı'nın kurduğu bir sistemde aynı mantıkla. Osmanlı yeniçeri ocaklarını kurdu, Hristiyan çocuklarını aldı, Asker yetiştirdi, Hristiyanları öldürmek üzere ve onları yarım bir Müslüman yaptı. İşki içer, namaz kılmaz, evlendirilmez, toplum içine sokulmaz, camilere girmez, cinsel ihtiyaçlarını Hristiyan toplumlarda oluşturulan genel evlerinde Hristiyan kadınlarla gider ve Müslüman kadınlarla evlenmeleri yasaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman çocuklar Ruslara karşı savaştırılmak üzere asker alınarak kış ortasında Sarıkamış'ta ölüme terk edilmişler. Düşünebiliyor musunuz? Sarıkamış'ta hiç savaşmadan ölenlerin sayısı 90 bin kişiydi. Ve bu ordunun %80'i çocuktu. Bugünkü tabirle daha 18 yaşına gelmemiş insanlardı. 15-16 yaşlarında Anadolu'dan toplanmış asker alınmış çocuklardı. Halbuki aynı dönemde aklı çalışmaz dediğimiz... Onlar kafir ne bilir dediğimiz Ruslar, bu kışta savaş olmaz diye sıcak kışlılarından çıkmamışlar, dinlenmeyi, eğlenmeyi yeylemişlerdi. Ama çıkarına, şanına, şerefine, hırsına düşkün güya Müslüman Osmanlı paşaları çocukların ölümüne emir vermişlerdi. Bugün Müslümanların destansı anlatımlarıyla kutsallaştırdıkları, 1915-1916 yıllarındaki Çanakkale Savaşları'nda bazı tarihlere göre 250 bin şehit verildiği, Genel Kurmay açıklamalarına göre ise 57 bin şehit verildiği, 10 bin kayıptan söz edildiği biliniyor. İşgal kuvvetlerinin bir yıl sonra ellerini kollarına sallayarak geçtikleri Çanakkale Boğazlarında bu kadar Müslüman çocuğunun öldürülmesi, çocuklarınızı öldürmeyin ayetiyle düşünmesi gerekirken, bu savaş kutsallaştırılıp Allah'ın ayetlerinin dışına çıkan düşüncelerin göz ardı edilmesinin Müslümanlık ilgisi yoktur. O günün komutanları o günün devlet yöneticileri böyle bir savaşın için çıkardıklarını çok iyi düşünmeleri gerekir. Her şeyden önce Almanların yanında savaşa girmenin veya birinin dünya savaşına girmenin mantığının ne İslam'la ne de İslam'ın savaş hukuk kurallarıyla hiçbir ilgisi yoktur. İngiliz yanlısı Osmanlı paşalarıyla Alman yanlısı Osmanlı paşalarının hırs, mevki, makam kapışmasının sonucu girilen savaşın Müslüman topluluklara maliyetini düşündüğümüzde bu savaş tam bir zulümdür. Allah'ın ayetlerini çiğneyen padişahlar, paşalar dünyayı kana bulamışlarken, çocuklarımızı öldürmüşlerken ne yazık ki bugünün fikir adamları, siyasileri, o dönemleri tarihsel kahramanlıklarda süsleyerek Müslüman topluluklarının gözlerini boyamışlar, Allah'ın ayetleriyle gösterdiği gerçekleri örtmüşlerdir. Bu karartmaya maalesef dönemin İslam alimi bilinenleri de eklenmiştir, katılmışlardır. Onlar da hiçbir şey dememişlerdir. Bu savaş bir zulüm dememişlerdir. Ne işiniz var savaşta dememişlerdir. Tam tersine buradaki bütün olayları kutsallaştırarak bir sürü ağıt dökmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya yine büyük bir kana bulanmıştır. Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları hala tesirini göstermekte. Ve bütün Avrupa 1938 ile 45 yıl arasında silahların, bombaların, düşen uçakların, tankların, topların, mermilerin batağı haline gelmiştir. Ve binlerce değil milyonlarca insan ölmüştür. Ve bu ölen insanların çoğu asker değildir, halktır. Çocuklardır, kadınlardır. Annemin, babamın dedesinden, kendi dedelerimden dinlediğim o döneme ait savaş hikayelerinin, savaşların İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Çocukken onların hikayelerini çok dinlerdik. Köylere gittiğimiz zaman veya onlar bize geldiği zaman çocukluk merakıyla sürekli onları konuştururduk. Zaten onlar da dertlerini paylaşmak için konuşmak isterlerdi. Bugün 16 aylık askerlik süresini çok gören toplumumuz, acaba o günleri biliyor mu? bugün işte hepimizin evladı var. Çocuklarımız 16 aylık askere gidecekken düşünüyoruz. Acaba nasıl geçecek diye. Nasıl geçecek? Çocuklar o gün 15-16 yaşına gelince asker alınıyorlar. askere alınıyorlar, cephelere sürülüyorlar. Bugün 14-15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşındaki bir çocuğunuzun asker alınmak cepheye sürüldüğünü düşünün. Daha bunlar rüş sahibi olmamışlar. Daha neyin doğru, neyin eğri olduğu noktasında bir tercih noktasına gelmemişler, iradi karar noktasına gelmemişler. Sadece bedensel olarak buluğa ermişler ama aklen rüşt sahibi olmamışlar. Aileler hiç olmazsa çocuklarımızdan bize bir yadigar kalsın diye erkek çocuklarını 14-15 yaşlarında evlendiriveriyorlar. 13-14 yaşlarında kız çocuklarıyla. Yetişebilen bu evlilikleri yapıyor. Mesela benim dedem bir erkek, bir çocuk sadece. Başka erkek kardeşi, kız kardeşi yok. Babası bir erkek başka erkek kardeşi yok. Dedemin babası Yemen'de ölmüş. Ben kusura bakmayın, Yemen'de şehit düşen diye anlatılanlara ben şehit diyemiyorum. Zira Yemen'de Müslüman bir ülkeydi o zaman. Ben Müslümanların, Müslümanlarla savaşında ölenlere asla şehit gözüyle bakamıyorum. Çünkü Müslümanların Müslümanlarla savaşı yasak. Müslümanların Müslümanlarla cepheye gelip de, karşı karşıya gelip de birbirlerini öldürmeleri yasak. Allah'ın, Müslümanların Müslümanlarla savaşmasını yasakladığını biliyorum. Allah'ın yasakladığı bir savaşı, iktidar hırsları, kimleri, siyasi ekonomik çıkarları uğruna yapanların bu savaşlarda ölenlere şehit gözüyle bakılacağına inanmıyorum. Allah ayetinde kimlerin şehit olabileceğinden söz ediyor. Onlar Allah yolunda öldürülürse, onlara ölüler demeyin. Onlar diridirler. Allah'ın şehitliği tarif ettiği söylenen bu ayette Müslümanların Müslümanlarla savaşı yoktur. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Osmanlı iktidarını zulüm olarak değerlendiren Yemen savaşlarında... ...Osmanlı 350 veya 400 bin civarında askerini kaybetmiştir. Tarih kitapları böyle yazıyor. Bu askerlerin çoğu 15-16 yaşında Anadolu'dan toplanan çocuklardır. Burası Yemen'dir, giden gelmiyor nedendir avıtlarıyla tarihimize yazılan bu kara günlerin ne adaletle... Ne İslam'la ne de insanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Padişahın, padişahların iktidar hırsıyla ölüme gönderilen bu çocukların durumu herhalde çocuklarınızı öldürmeyin ayetiyle muhatap kılınacaktır. Annemin dedesi İsmail'den dinlediğim savaş hikayelerinde 30 yıla aşkın askerlik yapıp Yemen'e gitmekten kurtulduğunu, gitseydi dönmeme ihtimalinin yüksek olduğunu duymuştum. Çünkü annemin anne tarafından dedesi Yemen'e gitmeyerek geri dönmüştü. Ama annemin baba tarafından dedesi Yemen'de ölmüştü. Ona, ''Dede sen otuz yıl sonra nasıl geldin?'' dediğimde, ''Oğlum ben suvari birliğinde borazancıydım. Komutanların yanında duruyordum. Boruyu öttürüyor, suvari birliğini düşman üzerine salıyordu. Baktık askerimiz yeniliyor, ricat borusunu çalıp herkesten önce kaçıyorduk.'' diyordu. Ölümden kurtuluşunu böyle anlatıyordu. ''Balkan savaşlarını görmüş, birini Dünya Savaşı'nın içine girmiş, İstiklal Savaşı'nın içine girmiş.'' 30 yıl sonra dönmüş. 15 yaşında gitmiş, 45 yaşında gelmiş. Yani büyük dedem. Cephe gerisinde durarak, herkesten önce rica ederek hayatını kurtarmış. Babamın babası dedem, 15 yaşında kendini cihan savaşının sonlarında bulur. Askeri birliğine ulaştığı zaman, savaş bitmiş, sevra anlaşması yapılmış. Erzurum taraflarında, silahları ellerinden alınarak terhis edilmiş. Yaş 15 Demişler, haydi gidin memleketlerinize. Şöyle düşünebiliyor musunuz? O günkü çağda, yıl 1920 ve 15 yaşında bir çocuk. Erzurum'da silahı bıraktırılarak evine gönderiliyor. Peki ne ile gidecek? Cebinde parası var mı? Ta Isparta'ya kadar nasıl gelecek? Düşünen olmuş mu? Düşünen var mı? Elbette hayır. Bayramlarda köye gittiğimizde ağzından dinlediğimiz bu hikayeler bugün bile tüylerimi dikenleştiriyor. Dedem, ve batıya doğru gelen arkadaşları yürüyerek Erzurum'dan memleketlerine doğru gelmeye başlıyorlar. Düşünebiliyorsunuz o günlerde yürüyerek Isparta'ya gelecekler. Çocuklar bunlar. Açlıklarını köylerden gideriyorlar. Ancak toplum savaşlardan çıkmış, savaşın arkasından kıtlık ülkeye hakim olmuş. Onun için bazı köyler onları kabul etmiyor. Kabul etseler bile yollara düşmüş askerleri doyuramıyorlar. Çünkü çok onlar da köylerden yumurta, ekmek, tavuk, keçi çalıp boğazlıyorlar. Dedem Konya civarlarında Mustafa Kemal'in kurduğu askeri birliklerce hırsız olarak yakalanmış. Mahkemeye çıkarılmış. İdamma üç kişi kal diyor anlatıyordu. Halihistan Sabit diye bir komutan, tarihler bundan hiç söz etmiyor çünkü Mustafa Kemal'e karşı bir insan, idamların yapıldığı meydana basmış. Mahkeme heyetine bu vatanın evlatlarını hırsız diye, eşkar diye idam ediyorsunuz. Vatan işgal altında vatan evlatlarını öldürüp kiminle vatanı savunacaksınız demiş. Mahkemeye el koymuş. İdamlıklar sırasında idam edilmeyi bekleyen ne kadar kişi varsa batıdaki askeri birliklere savaşmak için göndermiş. Yani öyle bir seçenek ki ya idam sehpası ya da vatanı işgal eden düşmanların kurşunları. Yaş 15-16. Çocukların başka seçeneği yok. Allah aşkına, bütün bu uygulamalar, uygulamaların doğmasına neden olan savaşlar, Allah'ın çocuklarınızı öldürmeyin ayetiyle muhatap olmayacak mı? Zira bu savaşlar hiçbir zaman İslam adına çıkarılmadı. Zira bu savaşları hiçbir zaman da bu çocuklar çıkarmadı. Onların aileleri çıkarmadı. Keyfine düşkün, makam, hırs peşindeki paşalar, padişahlar çıkardı. Sonra bütün faturayı millete ödettirdiler. Allah onlara bunların hesabını sormayacak mı? Mısır'daki memlutluğu sultanatına son vermek, halifeliği ilga etmek için Yavuz Sultan Selim ordularıyla Mısır'a doğru hareket etti. Yol güzergahında birçok savaşlar yaptı. Anadolu, Irak, Ürdün, Filistin ve Mısır güzergahında halife yanlısı ordular, halklar yok edilerek binlerce insan katledildi. Katledilen insanların hepsi Müslümandı. Mevcut halifeye isyan edenler, İslam hukukuna göre isyancılar olarak yargılanacaklardı. Hukuka göre halifenin orduları galip gelseydi, Yavuz Sultan Selim ve onun ordusu isyancı olarak öldürülecekti. Halifeye savaş açan ordular ölümle cezalandırılacaktı. Ama ters oldu. İsyankarlar galip geldi. Yani Yavuz Sultan Selim ve ordusu galip geldi. Ama neyle? Binlerce insanın ölümüyle. Mısır'daki halifenin ordularını yok ettiler. Binlerce insan, binlerce halk, hepsi Müslüman. Tarihi bilgiler, savaşılan yerlerdeki derelerden, nehirlerden, aylarca kan aktığından söz ediyor. Niçin? Bir Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyamızda çıkarılan savaşlarda binlerce, milyonlarca insanımız katledildi. Niçin? Paranın gücü için mi? Enerji kaynakları için mi? Ülkelerin birbirine üstünlüğü için mi? Yoksa gerçekten insanlığın hayrı için mi? İnsanlık Allah'ın ayetleri doğrultusunda yaptıklarını sorgulamalıdır mutlaka. Aksi çocuklarının hayatını yok etmeye devam edecekler. Oluşturdukları dünya düzeninde insanların yaşamına izin vermeyecekler. Bindikleri dalı kesip geleceklerini yok edecekler. Tabi kendileri de oluşturdukları değirmende yok olup gidecekler. Anılarımın içerisinde 1970'li yıllarda MTTB ve Akıncılar derneklerinde aktif faaliyetlerimiz olmuştu. O dönemlerde MNP, devamında MSP Müslümanların partisi olarak biliniyordu. Uzun yıllar AP'ye oy vererek kendilerini dinsizliğe karşı kurduklarını zanneden Müslümanlar, Erbakan'ın kurduğu partilere katılarak düzene karşı çıktıklarına inanıyorlardı. İnancımızla ilgili kaygılarımız gereği hizmet yapma eğilimleriyle Isparta'da, MTTB ve Akıncılar Derneklerinde haftalık toplantılar düzenliyor. Her hafta bir seminer vermeyi ilke ediniyorduk. Toplantılarımıza bazen büyüklerimiz gelirdi. Onlar Isparta'nın varlıklı asil aileleriydi. MHP'nin kurucularıydı, MNP'nin kurucularıydı. Genelde hepsinin bir işleri vardı. Nedense çocukları olsa da ENDE ve Akıncı Derneği'ne gelmezlerdi bu çocuklar. Onları dernekteki etkinliklere asla göndermezlerdi. Kendileri arada bir uğrar, etkinliklere gelen gençlerin sırtını sıvazlar, "Mücahit bunlar, mücahitler" derlerdi. Ama kendi çocuklarını mücahitler içinde görmek istemezlerdi. Etkinliklere katılan gençler genelde AP ve CHP'li ailelerin çocuklarıydı. Başkalarının çocuklarının sırtını sıvazlayarak onların mücahidliklerini kusarlar ama kendi çocuklarını göndermezlerdi. Hatta o çocukları Allah yolunda şehit olabileceklerini söyleyerek bilinçlendirmeye çalışırlar. Şehit olmanın kutsallığından onlara söz ederlerdi. Ama kendi çocuklar için değil, başkalarının çocukları için bunlar söylerdi. Sonraki yıllarda görüldü ki Böyle yapanların İslam'la ilgisi yoktu. Kendileri zenginliklerine zenginlik katarken başkalarının çocuklarının sırtını sıvazlayarak köşeleri dönmüşlerdi. Kendi çocukları ise mevkilerine mevki, makamlarına makam, zenginliklerine zenginlik katmıştı. Bugün kendi çocuklarına sakın bu işlere karışmayın diyen aileler başkalarının çocuklarını İslam adına kavganın içine sürüyorlardı o günlerde. Onların mücadelelerinin ardına sığınarak dünyevi varlıklarını iyice kuvvetlendiriyorlardı. Gerektiğinde başkalarının çocuklarını çıkarlarını harcıyorlar, harcamaları gün yüzüne çıktığında size kim enayi olun diye dedi. Bak bizim de çocuklarımız var, onlar sizin gibi ortalıkta dolaşıyorlar mı, onlar sizin gibi anarşistlikle uğraşıyorlar mı diyorlardı. Yani öyle bir pozisyon vardı ki kışkırttıkları çocuklar olaylara karıştığı zaman bir de suçlanıyorlardı. Ama kışkırtanlar onlardı. Halbuki onlar toplantılarda gençlere gaz verenlerin kendileriydi. Onlar çeşitli dernek, vakıf kurarak oralardan gençleri idareler için harekete geçirenlerdi. Gençler mücadele içinde yok olurken onlar geri planda yaptıkları hizmetleriyle övünerek toplumda itibar sağlıyorlardı. Yok olan gençlerin üzerinden yükseliyorlardı. Şöyle etrafınıza bir bakın. Samimi, işten, İslam adına mücadele veren gençler bugün ne durumdalar? Onların sırtından geçinenler ne durumdalar? Elbette Allah herkesin yaptığının karşılığını verecek. Ancak burada önemli olan İslam dışı bu tür duygulara, düşüncelere, tavırlara Müslümanların artık izin vermemesi gerektiğidir. Bu tür istismarcıların yüzlerin Müslümanlıkla hiçbir ilgisi olmadığının bilinmesi gerekir. Şu an ülkenin içinde yaşadığı duruma bakınız. Toplumların haklarını elinden alan bir düzen var. Bütün toplumların haklarını elinden almış. Haklarını talep eden insanlar var. Kimi etnik haklarını talep ediyor. Kimi mezhebi hakkını talep ediyor. Kimi dini hakkını talep ediyor. Ama düzen hepsinin hakkını elinden almış. Haklarını talep eden insanlar zayıfsa ses çıkaramıyorlar. Haklarını talep eden insanlar güçlüyse ses çıkarıyorlar. Ama nasıl? Silah lazım, para lazım, destek lazım, paralar nereden geliyor? Silahlar nereden geliyor? Destekler nereden geliyor? İşte... Mesela ülkemizde PKK hareketi var. Hakları elinden alınmış bir toplum, içinden üreyen bir hareket. Arab ülkelerinde bahar hareketleri var. Parasal açıdan zayıf, güçsüz Müslümanlar. Birdenbire silahlanıyorlar. Günlerce savaşacak hale geliyorlar. Nasıl? Hani Müslümanlar garipti? Hani Müslümanlar fakirdi? Üç kuruşluk hayat mücadelesini zor yapıyorlardı. Ne oldu da şimdi Müslümanların başına devlet kuşu mu kondu? Yoksa işin altında başka şeyler mi yatıyor? toplumumuzda terör diye adlandırdıkları olaylarda yılda binlerce insan ölüyor. Ortadoğu'da baharlar nedeniyle binlerce insan öldü ve ölüyor, ölmeye devam ediyor. Müslüman ülkelerde kilikler, fitneler, karışıklıklar nedeniyle binlerce insan ölüyor. Ne yazık ki ölenlerin çoğu genç, çocuk, gençler, çocuklar. Onları ölüme gönderenler ölmüyor. Bütün bu örnekler çoğaltılabilir. Allah'ın ayetleri ve İslam'ın savaş hukuk kurallarına göre değerlendirildi de bu örneklerin çocuklarınızı öldürmeyin ayeti kapsamına girmediği söylenemez. Müslümanların, Müslüman olmayanların çıkardıkları savaşlar nedeniyle insanlık sürekli çocuklarını öldürmektedir. Fetih, işgal mantığıyla çıkarılan savaşlarının İslam'la hiçbir bağlantısı yoktur. Bu mantıkla çıkarılan tüm savaşlarda ister Müslüman olsun ister Müslüman olmasın bütün öldürülenlerin durumu çocuklarınızı öldürmeyin hükmü çerçevesindedir. Çünkü Allah'ın ayetlerinde işgal zaten yasaktır. Yani Müslümanların herhangi bir ülkeyi işgal etmesi yasaktır. Fetih, zafer gibi kavramlar Allah'ın takdirindedir. İslam'ın savaş hukuku ise asla saldırgan değil, İslam'ın savaş hukuku meşru müdafaa niteliklidir. Bu kuralın dışına çıkan her savaş İslam'a aykırı çıkarılmıştır. İslam'a aykırı çıkarılan savaşlarda ölenler şehit olmaz. Öldürülen Müslüman ve gayrimüslim her kişi, çocuklarınızı öldürmeyin ayeti kapsamına girer. Onun için Müslüman toplumlarda yönetici, komutan olmak zor iştir. Allah'ın adaletini esas alacak Müslüman yöneticilerin, komutanların dünya, zafer, fetih, siyasi çıkar, mevki ve makam hırsı olmamalıdır. Çünkü zafer, fetih, Allah'ın elindedir ve insanları belli bir mevkiye ulaştıran, doğru bir mevkiye ulaştıran ve makamlaştıran yine Allah'tır. İnsanlar bunu bencil duygularıyla dünyaya hakim olmak, zaferler kazanmak, fetihler yapmak, siyasi çıkarları amaçları doğrusunda mevki ve makam hırsını taşıyarak insanların ölümleri üzerine basa basa mevkiler ve makamlar kazanmak, madalyalar kazanmak, Allah'ın koyduğu kurallara bir aykırıdır. Ne yazık ki, geçmişte ve günümüzde insanların din duyguları, şehitlik kavramı kullanılarak çocuklar ve gençler ölüme gönderilmişlerdir. Şehitlik kavramı, sürekli bu çıkarcı gruplar tarafından alet edilmiştir. Hala da gönderilmeye devam ediliyor bakın. Allah yolundaki mücadelenin hırsla, kinle, intikamla bir ilgisi yok. Barışı esas alan İslam dini, savaşı, müdafaa savaşı olarak değerlendirir. Ancak tarih kanlı savaşlarla dolu. İslam hukukuna aykırı savaşları çıkaranların Allah yolundaki mücadeleyle ile hiçbir ilgisi yoktur. Çocuklar Allah yolunda mücadele adı altında padişahların, kralların, komutanların fetih, zafer, ganimet kavgaları, dünyalık hırsları, istidarları için ölüme gönderilmişlerdir. Allah Resulü'nün üzerine yürüyen düşmanlara karşı savaştığını hatırlamalıyız. Allah Resulü hiçbir zaman saldırıya direkt geçmemiştir. Üzerine gelen insanlara karşı, toplumlara karşı, askerlere karşı savaşmıştır. Ki en güzel örneklerden bir tanesi Tebük Zaferi'dir. Allah Resulü Roma İmparatorluğu'nun Arabistan'a karşı savaşacağını duymuştur. Orduyu toparlamıştır, Tebük'e kadar varmıştır ama Roma İmparatorluğu karşısında yoktur. İlerlememiştir. Roma topraklarına girmemiştir. Beklemiştir gelsinler diye. Gelmemişlerdir, o da dönmüştür geriye. Resulün aklından, hayalinden hiçbir zaman fetihler peşinde koşmak, zaferlerle hırslarını taşlandırmak geçmemiştir. Allah Nas suresinde Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği, insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile, çünkü o tövbeleri çok kabul edendir dediğini bilmemiz gerekiyor. Ne tebliğ faaliyetleri sonucunda İslam'a bölük bölük gelen insanların ne Allah'ın yardımının gelmesinin ne de Allah'ın Müslümanlara zafer vermesinin insanların ameliyle bir ilgisi yoktur. Çalışmalarıyla bir ilgisi yoktur. İşte onun için Nas suresinde Allah eğer insanlar kendi dahillerinden, kendi gayretlerinden bunlar olduysa, böyle hissediyorsa dönsün Rabbine tevbe diyor Allah. Onları ben verdim diyor. Çünkü hidayet benim elimdedir. Siz tebliğ edersiniz. Hidayeti ben veririm diyor Allah. Siz çalışırsınız. Zaferi ben veririm diyor. Siz istersiniz, yardımı ben yaparım diyor. İstersem yapmam, istersem hidayet etmem, istersem zafer vermem diyor Allah. Ama size yardım geldiği zaman, size zafer geldiği zaman ve sizin tebliğleriniz neticesinde insanlar bölük bölüküne girdikleri zaman zannetmeyin ki biz yaptık oldu. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, böyle bir duygu varsa dönün Rabbinize tövbe edin diyor. Bu suçtur diyor Allah bu ayette. Eğer insanlar böyle bir düşünceye sahip olurlarsa Allah'a yönelip tövbe etmeleri gerekiyor. Allah ayetlerinde bütün bu gerçekleri anlatmışken ne yazık ki insanlar fetihler, zaferler adına şehitli, istismara direkençleri ölüme sürüklemişlerdir. Onların ölümden sonraki hesapları zor. Zira Allah Çocuklarınızı öldürmeyin derken, çocuklarına sahip çıkmayı emretmiştir. Onlar ise çocuklara sahip çıkmayı ne? Hırsları, idealleri, iktidarları için çocukları ölüme göndermişlerdir. Ölüme gönderdikleri yetmiyormuş gibi, işledikleri eyleme Allah'ı, şehitliği alet etmişlerdir. Elbette böyle bir durumun cezası büyük olacaktır. Günümüzde tarih bilinci adı altında verilen her türlü bilinç, Şöyle dikkatli bir düşünün. Tarih bilinci, tarih bilinci, tarih bilinci diye bazı insanların sürekli dillerine doladığı ve insanları güya bilinçlendirmek için ortaya koydukları düşüncelerin temeline bir bakın. Bu tarih bilinci denilen şey, çocuklarınızı öldürmeyin ayetiyle karşı karşıyadır. Tarih bilinci dediğimiz şey, tarihten gelen dostluk, düşmanlık, kin, intikam duygularıyla çocukların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesidir. Anneler, babalar, toplum, devlet kendi amaçları doğrusunda yine annelerinden, babalarından, toplumlarından, devletlerinden aldığı bilgilerle, bilinçlerle çocuklarını bilinçlendirirler. Böylece intikamla, düşmanlıkla, kinle yetiştirilen çocuklar birbirlerini öldürmek için dizayn edilmiş robotlara dönüşürler. En ufak bir kıvılcımla ellerine silahlarını alarak birbirlerine saldırırlar. Niçin? Tarihsel nedenleri vardır. Onların dedeleri şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır. Çocukların belki de olaylardan haberleri yok. Belki de bu çocuklar bir araya geldiklerinde çok güzel dostluklar oluşturacaklar. Ama çocuklara yüklenilen kin, intikam, düşmanlık kavramlarıyla çocuklar artık birbirlerine sevgi, saygı duymazlar. İnsan kalbinde oluşturulan bu şablonlar çocukların özgür düşünmesini, Allah'ın onların kalbine yerleştirdiği sevgiyi, saygıyı, paylaşım değerlerini öldürmesini sağlar. Kalplerindeki sevgiyi, saygıyı paylaşım değerlerine yitirenlerin yaşıyor sayılmaları zor. Allah'ın ayetlerinde örfler atalar dini olarak karşımıza çıkıyor. Atalar dininin koyduğu kurallar Allah'ın diniyle uyuşmadığı müddetçe yanlış yola sapmış, Allah'ın insanlar için ortaya koyduğu güzel değerleri öldürmüştür. Atalar dininin en büyük özelliği insanların akıl etme, tefekkür etme, hükmetme, haklarının elinden almasıdır. Hükmetme haklarını elinden almasıdır. Allah, insanlara, özellikle müminlere akıl etmeyi, tefekkür etmeyi, en güzel hükme ulaşmayı emrederken, atalar dini insanlardan bu hakları alır. İnsanlara akıl etmemeyi, düşünmemeyi, iradesiyle hüküm vermemeyi emreder. Akıl etmeyenin aklı atalar dini olur. Düşünmeyen insanların düşünceleri atalar dini olur. Özgür iradesiyle hükmetmeyen insanların hükümleri atalar dini olur. Böylece atalar dini insanları kendine köleleştirir. Atalar dinine köle olan insanların hayatları mahvolur. Hayatları biter, yani ölürler. Atalar dinine köle olanlar artık diri değillerdir. Onlar üzerlerine ölü toprağa serpilmiş cansız varlıklar gibidir. Düşünebiliyor musunuz? Allah yarattı insana akıl et, düşün, en güzel hükmü ver diyor. Bu yetkiyi insana veriyor. İradesiyle sorumlu tutuyor. Atalar dini, atalar dininin çerçevesinde oluşan mezhepler, tarikatlar, cemaatler insanlara aklını kullanma diyor. Düşünme diyor. Özgür iradenine hüküm verme diyor. Allah'ın verdiği bu yetkileri kullanma diyor. Bu yetkileri de kullanmayı yasaklıyor Niçin? Hangi hakla, hangi yetkiyle insanlar Allah'ın insanlara tanıdığı hakları yok saydıklarında nasıl bir din ürettiklerinin farkında değiller? Onların ürettiği din Allah tarafından şirk olarak tarif ediliyor. Zira Allah insanları akıl etmek, düşünmek, iradi kararlarıyla sorumluluklarını belirlemek için dünyaya göndermiştir. Atalar dinine inananlar ise insanlara siz düşünmeyin, akıl etmeyin, İradi kararlarınızda sorumluluklarınızı belirlemeyin diyorlar. İnsanlar için akıl eden, düşünen, hüküm veren makamlar icat ediyorlar. Yani sizde yapmayın düşünmeyi, size işte düşünen var. Siz aklınızı kullanmayın, sizin için aklını kullanan var. Siz hükmetmeyin, sizin için hüküm veren var diyorlar. Bu tür makamlar ilan ediyorlar, ortaya çıkarıyorlar. Allah Tövbe Suresinin 31. Ayetinde, Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka Tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeyden uzaktır diyerek insanların bilginlerini, rahiplerini ve Hz. İsa'yı kendilerine Rab ilan söz ediyor. Ayetin açıklamasında Resul onların bilginlerini, rahiplerini dinde otorite kurmaları, Allah'ın emirlerini bırakıp, bilginlerinin, rahiplerinin emirlerini uygulamaları olarak tarif ediyor. Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın oğlu olarak ilan edip, yoldan sattıklarından söz ediyor. Hristiyanların yapmış oldukları bu eylemle, bilginlerine, rahiplerine tarif olmuşlar. Allah ne diyor diye sormamışlardır. Hristiyanlar bunları yaparken, rahiplerinin dediklerini yaparken, bilginlerinin dediklerini yaparken, Meryem oğlu Mesih'i Tanrı ilan ederken, hiçbir zaman, bu konuda Allah ne diyor diye sormamışlardır. Aynı mantıkla bugün Müslümanlar da sormuyor. Birçok şeyi din diye yaşıyorlar. Mezheplerinden, tarikatlerinden, cemaatlerinden gördükleri şeyleri din diye yaşıyorlar. Birçok şeyi dini kitap diye bir sürü saçmalıkları okuyarak din diye inanıyorlar. Sormuyorlar. Allah ne diyor diye. Bu durumda günümüzde ne yazık ki Müslümanlar ekleniyor bu duruma, sormama durumuna. Artık Müslümanlar da Allah bu konuda ne diyor diye sorma yerine, filanca mezhep ne diyor, filanca şeyh ne diyor diye, filanca hoca ne diyor diye soruyorlar. Aklını, düşüncesini özgür iradesiyle başkalarının emrine bırakıyorlar. Düşünselerdi, insanı insan yapan en önemli şey, insanın akıl etmesi, düşünmesi, özgür iradesiyle karar vermesidir. Allah'ın yarattığı varlıklar içinde insana verdiği bu özellik nedeniyle, Dünya hayatımız bir imtihan salonudur. İmtihan edilen insanlar akıl etmek, düşünmek, özgür iradeliyle karar vermekle sorumludurlar. Bu sorumluluklarını tercihleriyle devam ettireceklerdir. Bunu yapmayan insanların dünya hayatını yaşadıklarından söz etmek zor. Onlar yeryüzünde ölüler gibidirler. Hani bazen büyüklerimiz öyle der. Bu memleketin topraklar üzerine ölü toprağı serpilmiş derler için Çünkü o mecazi bir anlamdır. Allah'ın tayin ettiği yaşam ortadan kaldırılmıştır. Yakında yaptıklarının ile onlar elbette karşılaşacaklar. O gün keşke bir kez daha dünyaya döndürülseydik de doğru yolda olanlardan olsaydık diyecekler. Ama dünyaya tekrar dönüş yok. Allah'ın ayetleri dikkatle izlenirse evlatları öldürme fiili çok geniş bir konu. İnsanların Özgür iradesiyle sorumluluklar yüklenip, imtihan dünyasında Allah'ın diniyle karşı karşıya kalarak Allah'ın verdiği yetkileri kullanıp tercihlerini yapmalarını engelleyen her şey evlatları öldürme eylemiyle değerlendirilir. Sadece fiilen öldürme değil, insan aklını düşünmeyi engelliyorsan, aklı öldürüyorsun, insanın düşünmesini engelliyorsan, İnsanı öldürüyorsun, İnsanın özgür iradesiyle karar vermesini ve bu bilinci bu sorumlu üstlenmesini engelliyorsan insanı öldürüyorsun, yok sayıyorsun. Aklını kullanmayan, düşünemeyen, iradesiyle karar veremeyen insan yaşıyor sayılır mı? İnsan aklının susturulması, düşüncesinin susturulması, engellenmesi, sen kimsin ki hüküm veriyorsun diyerek yok sayılması ve üzerinde hakimiyet kurulması o insanın yaşamına son vermektir. Artık o insan yaşıyor yaşamıyor belli değildir ki. Ne yazık ki toplumlar çocuk yaşlardan itibaren çocukların akılları, düşünceleri, iradeler üzerinde hakimiyet kurarak onları birer robot gibi yetiştirmeyi hedeflemişlerdir. Tornadan çıkmış robotlar haline gelen çocuklar, gençler, insanlar artık kendilerine çizilen çapların ötesine çıkamazlar. Dolayısıyla kendileri olamazlar. Kendisi olamayan, kendi yaşamını yaşayamayan insanların yaşıyor sayılması zordur. Evlatlarınızı öldürmeyin ayeti, Allah'ın diğer bütün ayetleriyle ilintilidir. Çünkü öldürmeyin emri, aynı zamanda yaşatın emrini vermektedir. Evlatların yaşatılması, onların her birinin kendi aklıyla, düşünce yetisiyle, özgür iradesiyle hayatta varlıklarını sürdürebilmeleridir. Bir baba, bir ana, çocuklarını kendilerinden daha iyi akıl eden, düşünen, özgür iradesiyle yaşamını yaşayan, yaşayacak olarak yetiştirdiklerinde onlar onları yaşatıyor demektir. Ailelerinin kopyası olarak devam eden insanlar kendi yaşamlarını yaşayamazlar, yok sayılırlar. Ne var ki siyasi otoriteler asla akıl eden, düşünen, özgür iradesiyle karar veren insan yetiştirmek istemezler. Onun için çocukların yetiştirilmesiyle ilgili kurdukları eğitim kurumlarında kendilerine sorgusuz, sualsiz uyacak insanlar yetiştirmeyi esas alırlar. Eğitim kurumu kurdukları zaman, istedikleri tek şey vardır. Sormasınlar, sormasınlar, sormasınlar. Geçmişte oluşturulan medreseler, düşünen, akıl eden, hüküm veren insanlar yetiştirme yerine bir mezhebe bağlı kalmanın kurallarını öğretmeye esas almışlardır. Hakeza tarikat tekkeleri aynı şekilde hareket etmişlerdir. Günümüzde akılcı olduğunu, bilim yolunu tercih ettiğini söyleyen Cumhuriyet düzeni, belki de eski metreselerden, tarikatlardan daha beter eğitim kurumları oluşturmuştur. Cumhuriyet döneminde kurulan eğitim kurumlarında bırakın öğrencilerin akıl etmesi, özgür düşünmesi, özgür karar alma yetkisinin olması, öğretmenleri bile aklını kullanamaz Özgür düşünemez, özgür karar alamaz durumundadırlar. Belirli bir şablon, dayatılan bir tarih, dayatılan kahramanlar, dayatılan düşünceler, dayatılan bilim vardır. Bunun dışına çıkamazlar. Mustafa Kemal'in kutsallaştırıldığı, tartışılmaz bir tarihin dayatıldığı, batı tipi eğitim düzeninin oluşturulduğu düzende çocuklar yat-uyu-uyu-yat -uyu -uyu -yat prensibiyle yetiştirilirler. Okutulan antla düzene nasıl tabi olacağının yeminini verdirilirler. Allah kendisiyle kulları arasına giren her türlü anlayışı, kuralı uygulamayı insan üzerinde haksız egemenlik olarak değerlendiriyor. Kısaca bütün insanlara şunu söylüyor. Hiçbir insan kulunla arama girmesin diyor. Allah insanlarla kendisi arasında hiçbir engel tanımıyor. Engel koyanları taavut, zalim olarak niteliyor. Engellerini insanlar üzerinde hakim kılanları tanrılık taslamakla suçluyor. Evlatlarınızı öldürmeyin. Onları Allah ile baş başa bırakın. Onlar ister Allah'a iman ederek, emirlerini dinleyerek mükemmel insan olurlar, ister Allah'a isyan ederek, emirlerini dinlemeyerek ahiretlerini kaybedeler. Onlara bu hakkı Allah veriyor. İnsanların dünyada imtihan gereği iman etmek hakkı olduğu gibi, iman etmemek hakkı olduğunu söylüyor. Onların elinden bu hakkı almak, onları öldürmektir. Hiçe saymaktır. Allah'ın verdiği hakkı onların elinden almak, Allah'ın onlara verdiği değeri vermemektir. Yani bir insanın inanmama hakkını elinden almak da onu öldürmektir. Ne yazık ki günümüzde insanlar bu noktadan evlatlarını sürekli öldürüyorlar. Onları insanlıktan çıkarıp robotlar haline getiriyorlar. 20. yüzyıl futbol, sinema, müzik tutkunluğunun gençliği peşinden sürdüğü bir dönem. Yüzyılın yarısında siyasi, ideolojik kavgalar bütün dünyada gençliği peşinden sürükledi. Gençler para babalarının tuzaklarına gelerek düzenleri değiştirme hayalleriyle birbirlerini öldürdüler. Gençler futbol, sinema, müzik, bar, pavyon köşelerinde hayatlarını mahvediyorlar. Amerikan tüketim sektörünün ne olduğu belli olmayan fesutlarıyla hayatlarını idam ettirmeye çalışan gençlerimizi ileride ne tür hastalıkların beklediği belli değil. Allah için bir adım yürümeyenler, futbol maçları için karalara aşıyorlar. Müzik ilahları, ilaheleri edinerek çılgınca kendilerinden geçiyorlar. Sinemalar, şiddet içeren filmleriyle gençleri peşinden sürüklüyor. Kurtlar Vadisi gibi mafya kahramanları gençlerin hayali oluyor. İdeolojiler, vampirler gibi gençlerin kanlarını emiyor. Bütün bunların sonucunda Allah'ın dediği gibi çocuklar öldürülüyor. Para, şöhret tutkunluğu, ideolojik saplantılar... Siyasal hırslarla şekillenen çağdaş düzen, geleceğe kör, topal, sakat gençler bırakıyor. Günümüzün bilgisayar teknolojisi çocuklarımızdan başlayarak bütün gençliği kendine esir alıyor. Netice, netice gençliğin en güzel çağı yok oluyor. Güzel şeyler adına yetişmesi gereken gençlerin hayatı en az 30 yaşlarına kadar çarçur ediliyor. 30 yaşlarında ne olacak? Günümüzde işsizlik, sorunlar, depresyon, sosyal patlamalar, psikolojik sorunlar çocukların yok oluşunun delili olarak yükseliyor. Bütün bunların sebebi, babaların, anaların hayata bakış tarzları, devletlerin bilinçsiz yönetimi, adalet dışı zulüm yasaları. Allah'ın dediğini anlamak, çocuklarımızı yaşatmak görevimiz olsun. Onları Allah ile baş başa bırakmayı bilenlerden olmak idealimiz olsun. Evlatlarımızın Allah'a karşı olan dünyevi imtihanlarının sağlıklı geçirmesini sağlamak inancımız olsun. Tabii bunların olabilmesi için önce kendimizin yaşıyor olması gerekir. Kendimizin yaşaması için ise akıl etmeyi bilmek, düşünebilmek, özgür irademizle karar vermekle olacak. Hiçbir insanın, kurumun, kuruluşun, tarikatın, cemaatin, mezhebin, aklımız, düşüncemiz, irademiz üzerinde hakimiyetinin olmaması gerekiyor inancımızla özgürlüğe ulaşan, Rabbimizle kendimiz arasında hiçbir aracı kılmayan irademizle sorumluluklarımızı alanlardan olalım inşallah. Çocuklarınızı öldürmeyin ayeti doğrultusunda örneklemeye çalıştığımız ve anlatmaya çalıştığımız olaylar aslında sadece Allah'ın o Mekke toplumuna çocuklarınızı öldürmeyin derken kız çocuklarını toprağa gömmek, diridir gömmek olarak algılanmıştır ki bu algılanma o ayetin manasını ve mefhumunu yerinden oynatmış. Nasıl olması gerektiği noktasında, ayetin gerçek anlamının ne olması gerektiği noktasında maalesef konuyu daraltmış ve ayeti anlaşılmaz kılmıştır. O tarihi gelenek, o tarihi bilgiler meseleyi kavramaktan uzak tutmuştur. Halbuki çocuklarınızı öldürmeyin ayeti Müslüman, kafir bütün topluluklara müthiş bir açılım kazandırmıştır ki, temeli Allah'ın hidayetiyle gerçekleşecek olan insanın özgürleştirilmesinden ibarettir. Çocukluk yaştan beri insanlar eğer Allah'ın hidayetiyle özgürleştirilme noktasında akletmeyi, düşünmeyi, özgür yadesine karar vermeyi öğrendiklerinde yaşıyor olacaklar ve Rableriyle olan imtihanını gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürüyeceklerdir. İster doğru yürüsün, ister eğri yürüsün. Bu önemli değil. Önemli olan insanın yaratıldığı gibi, dünyaya gönderildiği gibi, saf, halis olarak insanca davranmasıdır. Allah'ın hidayetini isteyen insan da insanca davranır. Bilerek ve isteyerek Allah'ın hidayetine karşı çıkan insan da insanca davranır. İşte çocuklarınızı öldürmeyin ayetinin hükmü budur. İnsanca davranmayı Allah'ın yeryüzüne gönderdiği insanın insanca davranmasını sağlamaktır. Eğer Allah'ın o insanlara verdiği hakkı elinden alırsak o insanlar insanca davranmaz, öldürülmüş, o atalarının bir robotu haline gelmiştir ki Allah onun için diyor ki çocuklarınızı öldürmeyin, öldürmeyin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.